Yusuf Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.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 Evladım dedi babası. Sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın besbelli düşmanıdır. <gülüyor>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 Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. <gülüyor>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 Sevgili babamız dediler, sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız. ve <gülüyor> Yanın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız. <gülüyor> Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi. <gülüyor>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 va o hıman kardeşleri onu alıp götürünce ve onu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 قَالَ إِنَّهُ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ أَمْرًا فَاصْبِرْ صَبْرًا وَمَا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 Yiğit ol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 O Kemal çağına geldiğinde, kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara, biz böyle karşılık veririz. <gülüyor>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 وهمّ بها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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قويصه وقدت من قبل فصدقت وهو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 Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir. <gülüyor> gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce kocası eşine anlaşıldı dedi bu siz kadınların oyunlarınızdan biri gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir <gülüyor> Yusuf sakın bunu kimseye söyleme. Kadın sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun. Vakani <gülüyor>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 Bye. -bye.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 Vezir'in hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki, ben ondan kâm almak istedim ama o iffetle davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır. <gülüyor>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 onun kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir. <Sessizlik>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 Yes, yeah. I'm yeah.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 ve senin kıymetini bilirler. <Gülüyor> Yusuf, yedi sene, bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi, yiyeceğiniz az miktar dışında, başağında bırakır, depolarsınız. Doğru. sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz <gülüyor> Bir yıl gelecek ki, halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar. <Sessizlik>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 Ding! <laughs> ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip koruduklara hariç, nefis daima fenalığı ister. Kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Baba! Hükümdar, onu yanıma getirin, özel danışman edineyim, dedi. Onunla konuştuktan sonra da, sen artık bundan böyle, nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam ihtimad edilen bir müsteşarsın, dedi. <Gülüyor> Yusuf, beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi. <gülüyor> Böylece biz Yusuf'a Mısır'da iktidar verdik. Dilediği yerde konaklayabilir, orayı dilediği şekilde yönetirdi. Biz lütfumuzu dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz. <Gülüyor> Ahiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Allah! Gün geldi Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar. Vala. Yusuf ondanın zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam öfrek veriyorum ve ben dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya başka herkesten fazla özen göstermekteyim. Eğer onu getirmezseniz o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin ne de yanıma yaklaşın. Onlar bakalım babasından... Ona izin almanın bir yolunu bulup bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler. <gülüyor> Zahire tartan görevlilerine de dedi ki, onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklerinin içine koyun. Böylece belki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varıp yine gelirler. <gülüyor> Babalarının yanına dönünce, sevgili babamız dediler. Ölçeğimiz, tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek sefer, öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki, onu vesile ederek daha çok tahsisat alalım. Onu gözümüz gibi koruyacağımıza kesin söz veriyoruz. Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi, bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir. وضعتهم Zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve baba, baba dediler. Daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geri verilmiş. Gidelim yine evimize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Hem bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir. İhtiyacımıza yetmez. Yakup şöyle cevap verdi. Siz kendiniz helak olmadıkça, onu bana getireceğinize dair, Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden, ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki, Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir. Gini <gülüyor> diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler. <gülüyor> صدقا من حل Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek, onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir, Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece, Yakub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. وَلَمَّا دَخَنُوا Yusuf'un huzuruna girince öz kardeşini yanına çekti ve iyi bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi. Fَلَمَّ <Sessizlik> Onların yüklerini hazırlatırken, su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de, Yusuf'un görevlilerinden biri, Ey kafile, durun, siz hırsızlık yapmışsınız, diye nida etti. <gülüyor> Onlar geri dönüp geldiler ve, mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz dediler. <gülüyor> Görevlilerden biri, hükümdarın su kapını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim dedi. <gülüyor> Allah'a yemin olsun ki, biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz, dediler. <gülüyor> dediler. Peki yalancı çıkarsanız cezası ne?" dediler. Kanu <gülüyor> ceza Cezası dediler, kimin yükünde çıkarsa, işte o onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. <Sessizlik>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 pek üstün derecelere yükseltiriz her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur <gülüyor> Eğer o çalmışsa, zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de dedi ki: Asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor ya o yeter. Yusuf'un kardeşini alıkoyması karşısında, onlar şöyle dediler. Aziz vezir, onun pirifani bir babası var. Onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyiliksever insanlardan olarak görüyoruz. <gülüyor>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 ki Yusuf'un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip, aralarında fısıldaşarak, şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki, Allah'ı şahit tutarak, babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz? Ben buradan bir adım bile atmam ayrılmam ancak babam bana izin verirse yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse o başka <Gülüyor> Siz dönün, babanıza deyin ki, sevgili babamız, bizler farkına varmadan oğlun inan ki hırsızlık etmiş. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Söz verdiğimiz zaman bu durumun ortaya çıkacağını nereden bilebilirdik? Gayb bize emanet edilmiş değil ki. <Sessizlik> O'nun gittiğimiz şehrin ahadesine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki söylediğimiz doğrunun ta kendisidir. <Gülüyor> Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım, bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki, Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur. <Gülüyor> Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu. <Gülüyor> Oğulları şöyle dediler Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. <Gülüyor> ben dedi sıkıntımı keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum ya ben hamduhutta hasse idi gidiniz. Bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. <Gülüyor> Onlar Mısır'a varıp, Yusuf'un huzuruna girerek, ''Aziz vezir'' dediler. Biz de, ailemiz de, yine darlık ve sıkıntıya düştük. Biz bu sefer, pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver de, parasını veremediğimiz kısmı da sadakanız olsun. Şüphesiz ki Allah, tasadduk edenleri fazlasıyla ödüllendirir.'' Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf, siz dedi, cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur değil mi? Aa! ''Sen yoksa sen Yusuf musun?'' dediler. O da, ''Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim.'' Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez.'' Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de, tallahi de, Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik. Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi odur. <gülüyor> Şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp, onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin. Nefile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Alûte allâhi inneke Arkadakiler, Vallahi dediler. Sen hala o eski saflığında devam etmektesin. Vallahi. <gülüyor> Sedeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim dedi. <gülüyor> Hayatları ise şöyle dediler: Ey bizim şefkatli babamız, bizim günahlarımız için Allah'tan mafir ettiler. Doğrusu biz günahkarız. Şöyle cevap verdi: Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o Gafurdur, Rahimdir. Ben ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi. a Nesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra... Sizi çölden getirip, Bana kavuşturmakla da, Beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, Dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, Pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz, O alimdir, Hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, Tam hikmet sahibidir. Rabbim, <gülüyor> أي ثاني من يوريك Ya Rabbi! Sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle. That's yeah. it. İşte bunlar ey Resulüm sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir yoksa onlar tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında elbette sen onların yanında bulunmuyordun <gülüyor> Unutma ki sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile insanların çoğu iman etmezler. <gülüyor> Halbuki sen bu tebliği karşılığında onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır. <gülüyor> Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde, yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar. Vallahi. Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. <gülüyor> Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler? <Gülüyor> De ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklarına hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. Valla! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de, başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan, vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar? Ahiret diyarı, elbette Allah'a saygı duyup, haramlardan sakınanlar için daha iyidir siz ey müşrikler hala aklınızı kullanmayacak mısınız Kendilerine mühlet verilmesini aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmiştir. Ne zaman ki peygamberler, Toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler, Ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, İşte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkarcılar helak olur... Dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. <gülüyor> وتفصيل كل Peygamberlerin kıssalarında, elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki, bu Kur'an, uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır.